Économie écologique. Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekolojik Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta stüdyoda e, ben tekim, diğer e, program partnerlerim yok ama e, bu hafta çok değerli bir konuğum var. E, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi sözcüsü. Sevil Turan ile birlikteyiz bugün stüdyoda. Hoş geldin Sevil. Hoş bulduk Mayab Bey. Bugün gündemimiz Avrupa Yeşiller Partisi'nin 21. konsey toplantısı... ...yarın itibariyle İstanbul'da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu toplantının önemi, bu konsey toplantısının önemi nereden kaynaklanıyor? Bu yıl içinde Mayıs ayında... Ee, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleşti evet, hı hı. ve Parlamento seçimlerinden sonra e, yine tabii e, Avrupa'daki bu e, milliyetçi eğilimler e, sebebiyle tabii ki e, Parlamento'nun aritmetiğinde e, biraz değişiklik oldu ama e, Yeşiller yine e, daha önceki e, aşağı yukarı koltuk sayılarını e, korumayı Başardılar ve dolayısıyla tabii parlamento seçimlerinden sonra yapılan ilk konsey toplantısı olması sebebiyle Avrupalı Yeşillerin ve bu toplantında İstanbul'da yapılıyor olması sebebiyle bu toplantı önemli diyebiliriz. E, yılda iki kez yapıyorlar bu toplantıyı. E, birincisi e, istersen önce toplantının gündemine e, geçmeden önce neler konuşulacak, hangi gündemler var e, onları ele alacağız ama onun öncesinde istersen e, bu İstanbul kararı nasıl e, alındı e, biraz onunla başlayalım. E, aslında e, toplantı tarihleri yaklaşık bir sene önceden e, belirlenmeye başlıyor. Ee, Avrupa Konsey Toplantısının 21. E, buluşması için de İstanbul e, adı geçmişti Bir sene önce e, ama Zannederim ki Avrupa seçimlerine Doğru gider ki seçimlerden sonraki durum Durumda e, İstanbul karargını Biraz belirginleşti e, Diğer yandan hani Bu toplantıların yapılacağı ıı, ülkelerin ıı, politik dinlemleri aslında önemli bir, bir bu belirleyici Hı -hı. bir mesele oluyor. Diğer yandan da ev sahibi örgütün konumu ıı, önemli oluyor. Evet. E, biz de biliyorsunuz 20, e, şey 2012'de e, yeni kurulmuş birleşmiş bir parti olarak e, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak kurulduktan sonra e, Avrupa Yeşiller Konseyi de ev sahibi ülke olarak e, bizimle beraber bu. ...organizasyonu yapmak istedim. Evet. Peki istersen biraz... E, ...yani tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu... ...coğrafyada e, gündem çok hızlı değişiyor. E, hı yanı başımızda çok e, ciddi... E, ...yani bir insanlık dramı yaşanıyor. E, i̇şte parçalanmış e, ülkeler... E, ...gerek Suriye gerek... E, ...Irak'ta yaşananlar... E, ...terörün ve şiddetin... E, ...bu bölgede e, yükseliyor olması... E Tabii öte yandan e, aslında e, küresel krizin etkilerini yaşayan e, ekonomik kalkınma, büyüme e, açısından yani kendi içinde bir takım e, sorunlar yaşayan e, ve aslında bu kalkınma modelinin ne kadar e, yanlış olduğunu da e, işte bu yaşadığımız kayıplarla e, sürekli e, görüyoruz ama hiçbir şekilde e, bunlardan e, ders almıyoruz. Tabii bunun yanında başka e, pek çok... E, kaygıyla e, dolu bir e, siyasi ve ekonomi günde, ekonomik gündemimiz var e, Ağırlıklı olarak hangi konular e, ele alınacak e, Nasıl belirlendi gündemler hı hı. E, Ana gündemler var 4 adet e, Toplantı cuma ve cumartesi günü E, kamuya açık olarak şekilde yapılacak hmm. aslında 3 günlük bir program ama son gün daha çok bir iç e, seçim çalışmaları olacak e, bu 2 günde 4 ana günden belirlendi e, bizimle beraber ev sahibi ülke ve Avrupa Konseyi'ndeki Avrupa e, Geçilerindeki e, üye partilerinde tabi talepleri doğrultusunda şekillendi Gündemlerden bir tanesi e, enerji meselesi. Cuma günü e, 10.30'da e, enerji gündemiyle başlıyor. Enerji, enerji güvenliği konusunda. E, bu gündemin tabi belirlenmesi şu anda hem Avrupa için hem Türkiye için önemli bir e, politik alan olması. E, gerek Ukrayna ile yaşayan kriz Avrupa Birliği için e, bir... E, ...dedirginlik yaratma ve bu enerji politikalarının şekillendirmesinde e, pozisyon belirleme noktasında bir takım e, gereklilikleri ortaya koymakta. E, tabii Türkiye açısından da aynı durum Hı -hı. E, geçerli. Özellikle Orta Doğu'daki e, yaşanan savaş ortamı e, içinde e, Türkiye'nin izleyeceği enerji politikaları burada belirleyici oluyor. Ee, ve nükleer konusu çok önemli bir mesele hı hı. olarak önümüzde duruyor. Ee, Türkiye açısından yani bizim kendi gündemimize baktığımızda zaten meseleyi e, Türkiye'deki enerji politikalarının aslında e, daha fazla yıkıma yol açacak. Yani HES'ler olsun, hı hı. nükleer enerji olsun... E, Enerji politikaları çerçevesinde Türkiye'nin Orta Doğu'na yaklaşımı olsun. Ee, bu çerçeveye bir eleştiri bağlamında bir gündemle biz e, toplantıda yer alacağız. Ee, diğer ana gündem e, Orta Doğu'dan sonra e, Türkiye Birli Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri olacak. Evet. Bu o, tabii ki e, son zamanlarda gittikçe e, yavaşlayan ve sönümleyen müzakere süreci e, bağlamında bir değerlendim yapılacak. Türkiye'deki e, durum demokratikleşme hı hı. bu etkileri e, Türkiye'nin dış politikasındaki duruma ve tabii ki Avrupa Birliği perspektifinden ve Yeşillerin perspektifinden Avrupa Yeşilleri perspektifinden e, Türkiye'ye yaklaşım konusunda bir ana oturum e, olacak. Ee, üçüncü ana oturum ise Ukrayna'daki durum bu cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Ee, Ukrayna'daki son e, meseleler yine enerji politikasıyla bağlantılı ve aslında oradaki e, siyasal ve toplumsal durumun değerlendirilmesi üzerine bir ana oturum yapılacak. Ee, bu şekilde belirtilen bir çerçevede. Evet, yani Hı. daha çok enerji meselesi ana gündemlerden bir tanesi, enerji Hı -hı. güvenliği, e, Orta Doğu'daki e, siyasi gelişmeler e, bir başlık, evet, Avrupa'nın geleceği ve Avrupa'nın yani türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ana gündem maddelerinden yine bir tanesi. Ama bunun yanında bir takım e, yan konular da var herhalde işte kadın gibi LGBT ...gibi değil evet, mi? Evet, evet. Aslında evet ana oturumlar e, tabii ki e, yoğun gündemde e, gündemi belirleyen meseleler olsa da... E, ...çok e, program içinde çok e, fazla şekilde ve yoğun bir şekilde paralel oturumlarda da bir e, gündem devam edilecek. Hı hı. E, aynı anda birçok toplantının geliştiği yapıldı. E, burada tabii belirlegin olan konular e, çok çeşitli iklim değişikliğinden... E, Fransa'da yapılacak 2015 yılında COP21 zirvesinde giderken aslında bu değerlendirmeyi içecek bir iklim toplantısı olacak. Hı hı. Göçmen meselesiyle ilgili bir oturum olacak. Bu alandaki çalışan temsilcilerle hı hı. buluşulacağı evet. ve aslında hem Türkiye hem Avrupa Birliği için bu politikaların ...na dair sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir toplantı olacak. Evet o çok önemli tabii göçmen meselesi. Evet hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin Türkiye gündeminde evet. olması gereken bir konu. LGBT hareketleriyle beraber bir oturum olacak. Popülizme yeşil cevaplar adında bir oturumumuz var. Avrupa'da ilginç, çok evet. muzdarip olunan bir mesele. Aslında Türkiye açısından da Kesinlikle. durum farklı değil. Yükselen popülist politikalara karşı nasıl yeşil cevaplar? Tabii bu da Avrupa'daki seçimler sonucu itibariyle çok önemli bir gündem meselesine evet. geldi. Her ne kadar çok vahim olmasa durum ama yeşiller Ve sol parti için e, bir takım e, yani bir gerileme söz konusu. Bu da aslında orada yükselen popülist politikalarının bir sonucu olarak evet, karşımıza evet. çıkıyor. E, parlamento'da birer sıra gerileme durumuna geçtiler. Hmm. E, diğer yandan da hem Avrupa karşıtı hareket hem mutluluk e, hem de sağ hareket yükseliyor Avrupa'da. E, böyle bir gerileme meseleyle karşı karşıya olunca ele alınıyor. Hı hı. E, tabii bir diğer konu yerel yönetimler, yerel yöneticiler A toplantısı var. E, i̇şçilerin e, yerel yöneticiler yapılanması daha etkin e, biliyoruz bunu az çok zaten e, yerel yönetimlerdeki ...çalışmaları ve başarısı. E, burada e, hem Ulusal yeşil partilerden gelecek temsilcilerin bulunacağı hem Avrupa Parlamentosu çapında temsilcilerin katılacağı bir toplantı olacak. Ee, Türkiye bağlamında da aslında biz burada Kanal İstanbul yani çılgın projelerle beraber Kanal İstanbul <gülüyor> meselesini gündemleştirmeyi istedik. Ee, bununla dair bir sunum da yapılacak konuyla ilgili. Ee, İyi bir aslında tartışma konusu olacağımı düşünüyorum. Yerel yönetim ve aslında bu kadar çılgın makro çapta yürütülecek projeleri açısından nasıl bir değerlendirme yapılacak? Hı hı. Ben de merak ediyorum. Bu muhtemelen Avrupalılar da çok gelecek olan misafirler ve konuşmacılar, katılımcılar da çok ilgiyle herhalde bu oturumu dinleyecektir. Evet. evet. Diğer bir konu da gençlik ve genç işsizliği konusunda olacak bu. Avrupa'nın yükselen sorunlarından bir tanesi. <gülüyor> evet. Ee, emek e, hareketleriyle ilgili değil mi yine? E, emek oturumlar... hareketleriyle başka bir evet e, buluşma olacak e, yuvarlak masa toplantısı Hı -hı. tabii ki dinleyicilerde olabilecek, gözden izleyicilerde olabilecek ama bunun dışında da şu anda Avrupa'da yükselen işsizliği, genç işsizliğini konuşmak için üzere e, başka bir e, toplantı olacak. E, ...bunun tartışılması, buna dair çözümlerini nasıl geliştireceğine dair. E, tabii e, bu politik gündemler kadar Avrupa'nın bir anlamda, Avrupa Yeşilleri'nin de bir yandan da... E, ...kendi güzellik toplantılarından bir tanesi olduğu için e, ağ toplantıları da yoğun bir şekilde yapılıyor. Balkan ağ toplantısı... Hı hı. E, Küresel Yeşiller Ağı toplantısı gibi gündemler Onlar olacak. Onlar pazar günü e, gerçekleşecek. Yok paralel, yani. oturumlar, paralel sırasında oturumlar sırasında gerçekleştirebilecek ve izlenebiliyor bu oturumlarda aynı şekilde. Evet. Genel olarak ve evet, çerçeveyi böyle e, ana gündemleriyle çizebiliriz. Aslında tabii burada e, enteresi olan e, şeylerden bir tanesi de tabii e, Avrupa'da Yeşil Hareket'in... Bizdeki tabii Yeşil Hareket'ten çok daha derin bir tecrübesi var. Yani yıllar boyunca yapılmış aynı işte Türkiye'deki gibi pek çok işte böyle dev projeye karşı yine HES'lere karşı çok büyük çaplı barajlara, nükleer enerjiye, kömürlü termik santrallara, Karşı e, pek çok çalışma yürütmüş e, insanlardan oluşuyor aslında e, Avrupa'daki yeşil hareket. E, Türkiye'de de e, son yıllarda çok hızlı e, ilerleyen e, bir yeşil hareket, bir çevre hareketi. E, görüyoruz. O anlamda e, herhalde e, Türkiye'ye deneyim paylaşımı açısından da e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum oradaki e, aktarımların karşılıklı oturumlarda işte belki deneyim paylaşımlarının veya e, tavsiyeler yöntemler e, üzerine konuşmanın e, faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü herhalde bu e, toplantılarda e, Türkiye'nin pek çok yerinden Ee, ekoloji hareketleri temsilcileri de e, katılacak evet, değil mi o evet. anlamda çok önemli hatta e, evet ayrı bir paralel ana oturumlardan bir tanesi biraz önce e, üç tane söylemiştim doğruncu da bu paralel oturum olarak ekoloji hareketleri ve yeşil siyaset gündemiyle cumartesi günü 14:45'te başlayacak bir oturum olacak ee, yaklaşık 15-16 farklı yerden Türkiye'nin farklı hı hı. yerinden İstanbul hariç e, ...katılımcı yer alacak bu oturumda... Evet. ...HES mücadelerinden altın mücadelesine kadar yani... ...Siyenürlü altın aramadan e, birçok... Bu askesendeki hes mücadelesi, yerleştirme platformu, Gerze platformu geriyor, yer alacak ergene, evet, evet alakır kardeşliği, aramızda. nkp e, nükleer karşıtı platform hem sinop'tan hem mersin'den mersin'den katılımcılar var. Evet, evet e, yani e, aşağı yukarı Türkiye'nin hemen her yerini kapsayacak şekilde e, ekoloji hareketlerinin temsilcileri. Ee, burada olacaklar ve yeşil politikaların e, geliştirilmesi konusunda herhalde karşılıklı evet, burada bir fikir olan alışverişi olan hareketlerin olması gerekiyor tabii bu noktada bu yüzden bu oturumu da çok önemsiyoruz evet. ee, orada yapılan deneyimlerin hem e, kendi işlerinde kendi hareketlerinin birbirleri ilişkisi, Tabii. hem e, uluslararası bağlantılar açısından harekete güç katacakını e, düşünüyoruz. Evet, hem kendi aralarındaki yani Türkiye'deki farklı yerlerde e, devam eden çevre hareketlerinin hem kendi içindeki dayanışması, hı. hem de Avrupa'daki yeşil hareketlerle e, işbirliği, dayanışma e, ve bilgi paylaşımı içine gidilmesi e, açısından önemli. E, bir ara verelim, aradan sonra. Ee, Avrupa e, Yeşiller Partisi konsey toplantısının gündemine konuşmaya devam edelim 9, Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında Avrupa Yeşiller Partisi'nin İstanbul'da yapılacak 21. konsey toplantısıyla ilgili e, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin eşsözcüsü Sevil Turan'la konuşmaya devam ediyoruz. E, programın ilk yarısında daha çok e, bu konsey e, toplantıları kapsamındaki E, gündemleri konuştuk e, Hangi konuların ele alınacağı üzerinde durduk e, Şimdi biraz da katılımcılardan e, bahsedelim istersen Avrupa'dan pek çok hı hı. yeşil siyasetçi gelecek e, Kimler var bunların arasında e, Kimler hangi oturumlarda konuşacak Biraz istersen dinleyicilerimize o konuda bilgi verelim Evet Tabii öncelikle Avrupa Yeşiller Partisi eş başkanları olacak aramızda. Rayhan Butteferk ile Monika Frassoni aramızda olacak. Monika insan hakları üzerine çalışan bir milletvekili olduğu için bu alandaki çalışmalarını yönettiği için göçmen oturumu ve bununla ilgili Alakalı birçok oturumda yer alacak kendisi. Hı hı. Ee, Reinhardt e, Bütfüker ise Ukrayna oturumunda e, kendisi yer alıyor. Rebecca Harmslar, Rebecca Harms da Avrupa Parlamentosu Özgür Yeşiller Özgür İttifak e, grubu eş başkan, hı hı. E, eş başkanı. E, o da Ukrayna oturumunda yer alacak. E, Cem Özdemir e, geliyor. Cuma günü bir açılış konuşması yapmak üzere. E, Tabi birçok hani partiden de Fransa Yeşilleri, Almanya Yeşilleri'nden Cem'in geldiği gibi parti başkanları ve oradaki Avrupa Parlamentosu ve Ulusal Parlamentosu'daki milletvekilleri de aramızda olacak. Yerel meclisten de arkadaşlarımız aramızda olacak. E, 380 kadar e, delege ki bu sayının hmm. aklını düşünüyorum. E, birkaç gün önce 380'de. Hmm. Avrupa'dan 380 kadar delege e, aramızda e, bayağı olacak. Bayağı ciddi bir katılım olacak demek yani. Tabii. Evet. evet. Epey hmm. ilgi görüyor yani bu e, İstanbul'da yapılacak olan toplantı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Çünkü e, Avrupa'da e, önemli bir gündem. Biraz da tabii bunu ben şöyle yorumluyorum. Avrupa'daki e, politik sorunlar ve politik çıkma Türkiye'de yaşanan Türkiye'de ve Orta Doğu'da yaşanan Politik gelişmelerden ayırarak ele almak mümkün değil hı hı. ve buna yönelik de e, politik yüzlerinin buna yönelik kaydırılması ve buna yönelik e, gelişmelerin bakış açısının geliştirilmesinin e, bir e, başlangıcı olarak da düşünüyorum. Evet, evet. Evet. E, peki e, yine herhalde e, senin ve e, Türkiye'deki Yeşiller ve Sol Gelecek e, Partisinin es sözcüleri olarak Naci Sönmez hı. ve sen de e, birer konuşma yapacaksınız yine evet. e, ekoloji evet. hareketlerinden bir takım e, siyasetçiler e, olacak değil mi? Evet. Enerji oturumu Demet Şahin olacak hı hı. Türkiye'den. Orta Doğu oturumunda e, Maya Arakon olacak. Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki rolünde sizin örneği olacak. Hı hı. Ee, evet. evet. Ee, peki program hangi kısımları? halka açık kimler katılabilir bir takım oturumlar sadece tabi konsey toplantısı olduğu için hı hı. yeşillerin kendi arasındaki işleyişiyle ilgili bir takım toplantılar hı hı. üzerine olacak herhalde nasıl katılabilir yani internet üzerinden katılmak mümkün mü biraz o konularda bilgi verelim program herkesin nasıl izlemesini açık tabi yapılacak oturumlar kadar E, toplantının olacağı e, yerde de Intercontinental Hotel'de e, ortak bir alan olacak burada. Hem gelen yerel hareketlerin hem İstanbul'daki hareketlerin e, standları da bulunacak. E, ve Avrupa'dan gelenlerin de tabii ki hareketlerin ve oradaki siyasi partilerin, ulusal siyasi yeşil partilerin de e, standları olacak. Bu ortak bir alan hı hı. zaten. Evet. Ve katılım ve izlemek mümkün. E, paralel oturumların çoğu, e, paralel oturumların bütün İngilizce olacak. E, maalesef çeviri imkanı olmayacak. E, ama sadece programda gözüküyor. Sadece davetiye ile denilmeyen kısımlar e, haricindeki her şeyi izlemeye, herkesin izlemesine açık bu konuda bir sıkıntı yok. Sadece bazı oturumlar iç toplantı şeklinde... Hmm. E, Bazı ağ oturumları evet. ya da kendi işleyişleriyle ilgili, ilgili oturumlar Hı -hı. olduğu için bu şekilde. Ama kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıt yaptırılması zorunlu. Nereden e, yaptıracaklar kayıtı? Geleceği yeşertiyorum.org e, sitesine girdiklerinde ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. Ayrıca europeangreens.eu adresinde de e, gelecek programlar bölümünde... Kayıt linkini oluşabilirler. Her iki siteye de gittiklerinde buradan e, kayda e, kayıt yaptırabilirler. Peki e, gelemeyen e, başka şehirlerde olan e, ama bir şekilde oturumları takip etmek isteyenler için e, herhangi bir online e, yayın e, oralardan takip etme imkanı e, muhakkak Twitter ve Facebook'tan e, paylaşımlar olacaktır. Hatta orada e, geleceği yeşertiyoruz ve Greening the future e, hashtagleriyle. Ee, hmm. paylaşımlar olacak ama online izleme imkanı olacak mı herhangi bir web sitesi üzerinden? Ee, ana oturumlar için mümkün olacak hmm. ee, bu. E, yine her ikiside de geleceğe işaretliyorum.org ve e, Avrupa e, European Greens Nokta EU adreslerinde e, izlenebilecek linkler oradan paylaşılacaktır. Aynı zamanda e, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin Twitter hesaplarında da bunun e, yayını yapılacaktır. Hı hı. İzlenebilecek adresler ve tabii bu, bu yayınlardan da canlı yayın Twitter üzerinden canlı yayında yapılacak. Yapılacak. Evet. Hı hı. Peki bu toplantıların sonunda. Altı ayda bir yapılıyor ve tabii yani özellikle bu coğrafyada, bölgede, olaylar, gelişmelerde çok hızlı yaşanıyor. Bunların sonra bir çıktısı, bir raporlaması yapılıyor mu? Yani işte İstanbul'da yapılan bu toplantının bir... Ee, yani işte başka türlü de anlamlandırılabilir ama sonuç bildirgesi gibi herhangi bir şey e, alınıyor ee, mu bunun sonucunda? Tabii hatta daha etkili aslında Hı. toplantının son günü pazar günü de iç bir toplantı şeklinde karar önergeleri e, oylanıyor. E, bu, bu toplantındaki tartışılan bütün gündemler el aldıktan sonra e, Avrupa yeşillerinin e, Avrupa Birliği çapında belirleyici uluslararası politikalarına dair karar önergeleri veriliyor ve bunlar aslında burada tartışılan her konum bir politik metne dönüşüyor hmm. ve Alpabirliği'ndeki Yeşiller grubunun izleyeceği politik e, yönelimin e, hattını belirliyor. Hmm. O yüzden gayet önemli toplantılar ve e, o yüzden gayet önemli buradaki e, diğer hareketlerle ve gruplarla buluşup bu tartışmaları bu çerçevede yapması. E, Pazar günü bunların hepsi politik metne dönüşecek hmm. şekilde çalışmalar yapılıyor. Zaten e, gelen e, temsilciler hem yerelden hem de AB Avrupa Birliği boyutunda ilgili komitelerin üyeleri o, o alanda da bu politik metinlerin uygulamaya geçirilmesi için çalışmalarını yürütüyorlar. Evet. Ee, bir de son Nükleer. olarak bugün bir nükleerle ilgili yine Yeşillerin organize ettiği toplantı var. Belki öğleden sonra katılmak, katılma imkanı olan dinleyicilerimiz katılmaya karar verebilirler. Onu da istersen bir anonsunu yapalım. Evet aslında Yeşil Düşünce Derneği Kıbes ve Avrupa Yeşiller Parlamentosu'nda Rebecca Harms'ın eş başkan Rebecca Harms'ın çağrıcılığında Akdeniz Havzasında işbirliği ve nükleer tehdit panelini yapıyoruz. İmpera Otel'de saat 14. E 30'da başlayacak panel. Eee Akku'daki son gelişmelerden sonra çet meselesi konusu ve buna dair uluslararası bir ilişkileri nasıl bir örgütleyeceğimize dair bir tartışma olacak. Evet. Herkesin katılımını bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, Ekoloji